Evet, çok fazla ses geliyor diye kardeşimiz ama inşallah daha ileriki zamanlarda ayarlama yapacağız. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah hayırlı bir başlangıç yaparak ee, Kur'an-ı Kerim'den bazı surelerin bazı ayetlerin tefsirini yapmaya çalışacağız. az müsaade ediyoruz. Odamızda şu anda arkadaşlarımız az ancak inşallah dersler kaydedildiği için daha sonra odaya değişik zamanlarda konacak. Allah razı olsun Musa kardeşimizden ve emeğe geçen diğer kardeşlerimizden yardımcı oluyorlar. Evet, Fatiha suresinden bugün başlayacağız. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'de yerini alan ilk sure. Kur'an-ı Kerim olarak ilk sure ancak iniş sırasını düşündüğümüzde Fatiha suresi 5. sure Fatiha suresinin e, değişik adları var Sebu Mesani, Es-Sabu'l-Mesani gibi e, fatiha Kitap gibi Şifa gibi değişik adları var bu surenin özellikle Ar ruhya diye anıldığı da söyleniyor hadis-i şeriflerde. Çünkü bu sure maddi ve manevi hastalıklara şifa olsun diye de okunmuş. Hatta peygamberimiz de sahabeden biri okuduğundan dolayı bunu ve o kişi de hastalığından ee, iyileşince sen Fatiha suresinin şifa olduğunu nereden biliyordun diye kendisine sorduğunda o kişi de ben öyle e, iştahat ettim okudum ee, diye cevap veriyor ardından peygamberimiz de onu tasdik ederek e, Fatiha suresinin e, maddi ve manevi hastalıklara şifa olduğunu ifade etmiş oluyor değerli kardeşler. Fatiha suresine başlamadan önce e, her zaman olduğu gibi ne demek? İlk ayette e, Fatiha suresinin ilk ayeti ne demek? Bunlarla ilgili e, konuşacağız inşallah. Değerli Kardeşler الرجيم, Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım manasında bir yakarıştır, bir yalbarıştır, bir sığınmadır. Kişi şeytanın şerrinden, onun vesvesesinden, şeytanın ordularının vesvesesinden Allah'a sığınmak suretiyle kendini bir zırha büründürür kendini bir korumaya alır. Bütün işlerinde, özellikle Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken, "Fâyıda qara'ta'l- Qur'ânı fes'te aidd bilâh, ey Resul sen Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman Allah'a sığın" manasındaki ayeti kerime'nin emrinin icabı olarak her Müslüman Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ diyerek şeytanın diyerek kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalıdır ve sığınacaktır. Bu sığınış, değerli kardeşlerim, şeytanın ve onun ordusunun vesvesesinden her zararlı etkisinden, tesirinden kurtulmak adına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 ee, sünnet olduğu hükmünde daha çok ulama görüş beyan etmiştir, görüş bildirmiştir. Ama dediğim gibi bir kısım ulama da bunun vacip olduğunu ileri sürmüşler. Çünkü ayetin sırasında testeaid billah Allah'a sığın manasında bir emir vardır. Bu emirin talep manasında olduğunu anlamışlardır ve bu şekilde emri talep manası da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 manasında bir e, talep söz konusu, bir yalvarma söz konusu ki yalvarma duâ ulubul ibâde yani yalvarmak ibadetin kulluğun özüdür diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve her yerde yalvarmayı görüyoruz. Eûzu derken eûzu billahi mineşşeytanirracîm derken yalvarmayı görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim derken yine yalvarmayı görüyoruz. Çünkü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 Burada da yalvarışın, yalvarışlarımızın, dualarımızın, niyazlarımızın, taleplerimizin sadece bir olan Allah'a yönelmesi gerektiğini bu Besmele'den de anlamış oluyoruz değerli kardeşlerim. Er-Rahman sıfatı.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 Evet, ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla e, başlarım e, ayetinde değerli kardeşlerim. E, Allah'ın ismi azamı olan Allah kelimesi zikredilmiş bir harficer ile manasında e, isim isim biliyoruz Türkçemizde de var. Bism dediğimiz zaman ismiyle. Allah, Bismillah, Allah'ın ismiyle diyoruz. Ve Allah'ın çok önemli iki e, ismini de ardından söylüyoruz. Rahman ve Rahim. Bu çok enteresan. Allah-u Teala kullarını adeta e, öğretiyor. Peygamberimizin dediği gibi Allah'ın e, 99 ismi vardır. Siz e, bu isimlerle Allah'a e, dua edin.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 Yani orada biraz düşünmemiz lazım. Neden Rahman ve Rahim, Rahman ve Rahim isimlerini Allahu Teala ismi ağzından sonra zikretmiş ve e, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anın demiş işinize başlarken, hayatınıza devam ederken e, bunu anın. Neden demiş?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 İslam düşmanları üzerinde bu isimlerin tecellisini bize göster ya Rabb diyoruz. He. Bunlar misal. Bizim başka diyelim ki başka bir ihtiyacımız var. Allah'ın o yönde isimleri var. Mesela ilim istiyoruz, alim olmak istiyoruz. He. Ya alim Ya alim olan Allah'ım her şeyi bilen Allah'ım o ilminden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 Allah'a iken yaklaş, Rahman ve Rahim isimlerinin dilden düşürülmemesi dağ, beyin dağcığından asla e, kaybedilmemesi gerektiği konusunda bizlere işaretle bu, e, bulunuyor. Manasını biraz önce söylemiş olduğum için yeniden söylememe gerek yok. O zaman ne yapıyoruz?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 Söz konusu değil. Ee, herhalde saat olarak da bir e, yarım saat oldu herhalde. Yarım saattä geçti belki de. Bu ayet kelimi de alalım. Ondan sonra e, e, bir başka dersimizde, bir hafta sonraki dersimizde diğer ayet kelimelere geçeriz. Onlarda çok önemli mesajlar var çünkü, değerli kardeşlerim. Malikiye umid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 bizzat kendileri görmek suretiyle insanlar kendi haklarındaki hükmü bizzat kendileri ama defterleri vesilesiyle verecekler, görecekler ve orada hak ile batıl tamamen birbirinden ayrılacak. E, müminle kafir tamamen birbirinden ayrılacak. Mümin ile münafık tamamen birbirinden ayrılacak. O gün Allahu Teala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 Allah siz, sizi kırabilir. Siz çünkü günahkarsınız. Ama biz veliyiz. Biz kırılmayız. Allah bizi kırmaz. Dediğimizi yapar. Akıllı olun. Talebenizi bize yapın. Biz Allah'tan isteyelim diyen yalancı ilahlar var ya. allah Teala adeta diyor ki böyle düşünmeyin işte. Orada hükmü veren, verecek olan yegane varlık Allah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 Allah'a la diyor. Nefislerinizi tezkiye etmeyin. Bunlar nefisleri teskiye ediyorlar. Kendilerini ilah olarak sunuyorlar, takdim ediyorlar. Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri olarak kendini ilahlık vasfında insan üstü varlıklar olarak görüyorlar. Bundan dolayı da ibadetleri de bıraktıkları bir e, makama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 siz kardeşlerimizle paylaşmak büyük bir hazdı. Büyük bir nimetti. allah Teala ya hamd ediyorum. Senada bulunuyorum. Bize böyle bir fırsatı, böyle bir imkanı verdiği için siz değerli kardeşlerimizle bizleri burada kendi kitabını anlamaya çalışan aczane müminler olarak görüp bu hayrı bize nasip ettiği, sizlere de bizlere de nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Ee, ona e, her türlü övgü dolu kelimelerle övgüler sunuyoruz. Onu yüceltiyoruz. O bizim Rabbimiz. Yegane Rabbimiz O ona hiçbir şeyi ortak koşmayız. Allah'a ortak koşmaktan Allah'a sınırız. Riyakarlıktan Allah'a sınırız. Nefislerimizi tezkiye etmekten Allah'a sınırız. Allah indinde makamlarımız olduğunu söylemekten Allah'a sınırız. Aciziyetimizi, fakirliğimizi, kulluğumuzu, zel zelilliğimizi burada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 bir 2 saniyenizi aldıktan sonra yeniden kaydı başlayacağız. biraz acemilik çekiyoruz. Değerli kardeşlerim. Her zaman Musa kardeşimiz yardıma geliyor. Ee, Allah razı olsun. Kendisinden çok yardımlarını görüyoruz. Evet. Yeni kayıda başlayacağız inşallah. Taylan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 variyetimi mirasçularıma paylaştır e, dersiniz. O da bu görevi yerine getirir. Öyleyse bir de mübah ilimler var. Onlarda nedir? Zararı olmayan ilimler. Zararı olmayan ilimler var Yani e, fen bilgisi e, işte kimya bilgisi fizik bilgisi. E, bunların tabi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 Allah-u Teala Kuranda ve iddolahum mestaatun min kuvva. Onlar için gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın diyor. Yani, el Peygamberimiz İslamı yâlû ve la yâla aleyh diyor İslam yücedir, büyüktür, yüksektedir, üsttedir. Asla üstünlük kabul etmez diyor. İslamın yüksekte yücelikte yüksekte olması için, üstün olması için her alanda.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 ve daha jeolojide veya buna benzer bilim alanlarında müminler en yüksek seviyelerde olmak zorundadırlar. Çünkü onların inançları en yüksek inançtır, en doğru inançtır. Onların ahlaki yapıları en güzel ahlaki yapıdır. En güzel erdemleri en güzel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 Ya, ahirete iman e, rüknü e, diğer iman rükünlerinden farkı nedir? Ya, bunun e, ahirete inanmak ve'l-yevm-i'l-ahiri ahirete inanmak e, icma ile bilinen imanın e, şartlarından e, bir şarttır. E, bu hadislerde geçiyor. Hadislerde geçiyor. Ee, yani vel ba'tu ba'da el diye hani öğretirler Arapça olarak ee, işte ölümden sonra yeniden dirilmek haktır diye. Ahiret e, zaten ahiret inancı olmasa e, Müslüman olmaya da gerek yok. Yani bir insan ahireti, ahirette yani ahiret alemi, diğer alem e, ebedi alem olmayacaksa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 Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. rahmetullahi ve